Gerisi hikayenin üçüncü bölümüne hoş geldiniz. Ben Demokan. Ben Beril. Ben Galip. Bu hafta sizlerle hayaletli evleri konuşacağız. Hayaletli evler epey eğlenceli bir konu aslında. Yani korkunç olduğu kadar. Çok. Bir kere korku filmlerinin, korku edebiyatının en önemli etmenlerden, elementlerinden bir tanesi. Ve tabii ilk önce öğrenmek lazım hayaletli ev nedir? Hayaletli evin ilk önce bir parapsikolojideki tanımını verelim ölmüş birinin ruhunun bir ev veya bir yapıda öldükten sonra gitmeyip ruhunun bu yapıda kısılı kalması veya bağlı kalması bitmemiş bir işi olduğu sürece orada ikamet etmesi veya daha evvel yaşamış olabilir bu kişi veya hiç yaşamamış olabilir ama o evle veya yapıyla bir bağı olabilir bu şekilde bir yapıya bağlı kaldığı zaman ruhlar bu ev hayaletli yani. ev oluyor. Tabii bu ruhların farklı farklı çeşitleri var açıklamalara göre. Hı. Bazıları sadece görünmekle kalıyor. Bunlar zararsız. Tabii korkutucu yani oradaki yaşayan için <gülüyor> elbette ki korkutucu bir şey. Ama sonuçta bir zarar vermiyor. Sadece ses belki e, yapabilir. Fakat genelde ses yapan, sesin haricinde objeleri oynatan bu tür Ruhlardan da bahsediliyor, hayaletlerden bahsediliyor diyeyim. Buna poltergeist deniyor. Bu Almanca bir kelime. Gürültücü ruh olarak Hı. geçiyor. Bu zararsız da olabiliyor, zararlı da olabiliyor. Yani kötücül de olabiliyor poltergeist. ikiye ayrılıyor. Sadece gürültü edip işte objeleri yerinden oynatıp kaybeden hayaletler de var. Direkt olarak zarar verdikleri i̇nsana. söylenen, insana zarar verdikleri söylenen hayaletler de var. Yani anlayacağınız zararsız, şakacı Hı. ondan sonra ve kötücül olarak üçe ayrılıyor bu hayaletler. Tabii hayaletli ev fenomeninin çıkış yeri tam olarak belli değil. Hı. Yani çok eskiye anladığım kadarıyla yani araştırdığım ve baktığım kadarıyla eskiye dayanıyor. Bu da nereye dayanıyor? Ta Sümer'e, Babil'e, Mısırlılara kadar dayanıyor açıkçası. Hı. O da nasıl? Bir kere Mısır'larda bir inanış var eski Mısır inanışlarına göre. Öldükten sonra ruhun yaşama devam ettiğini ve bir şekilde canlılara yardım edip veya zaman zaman kötülük de edebileceğini anlatıyor. Hatta bununla ilgili Mısırlıların çok meşhur bir Ölüler kitabı vardır. Ona, Onda bu tür şeylerle ilgili referanslar olduğunu söyleniyor. Dedik Mısırlılar. Mısırlılar'dan neden çıkmış olabilir? Şöyle ki. Mısırlılar özellikle mezarları ile ilgili çok hassas bir kültür. <gülüyor> Epey hassas bir kültür. Şöyle ki, Tabi piramitlerden önce dikdörtgen şeklinde mezarlar kullanıyorlar. kullanıyorlar. Özellikle firavunlar veya işte kraliyet ailesi için. Mastaba denilen bu yapılar daha sonra piramitlere dönüşüyor. Ve piramitlerde olduğu gibi masabalarda da Çeşitli tuzaklar bulunuyor. Bir şeyi soracağım. Bu bastabaların boyutu piramitlerle karşılaştırılacak gibi bir şey mi yoksa? Değil. Hayır değil. o kadar büyük değil. Yani belki bizim şu anki bildiğimiz mezarlardan çok daha büyük. Ama tabii bir şey kadar yani bir piramit kadar devasa değiller. Daha sonra zaten bu yani daha nispeten ufak yapılar daha halk tarafından veya zengin tabaka tarafından kullanıyor. Yani kraliyet ailesinden, firavunlardan vesaireler olmayanlar için. E, Tabi şimdi zengin adamlar diyoruz firavunlar diyoruz bunların e, biliyorsunuz zaten gömülürken eşyalarıyla vesaireyle hazineleriyle gömüldükleri için e, doğal olarak Mısırlılar da buna çare soyulmamaları için çare olarak tuzak kurma evet. ve otomasyon, çeşitli korkutma amacıyla otomasyonlar yapmaya başlıyorlar. Zaten piramitleri vesaire araştırdığınız zaman rahatlıkla görebilirsiniz yani o tuzakları vesairesi. Bunlarla ilgili pek çok bilgi var zaten. Yani şeyi hayaletlerin hayaletli mekan söylen çıkması, çıkması da yani da o onu besliyor yani buradan. Var. Aynen öyle. Yani söylenti çıkarmak, işte çeşitli tuzaklar kurmak, işte buraya giren lanetlenir, şu kadar zamanda ölür, bu kadar zamanda hastalığa tutulur vesaire olması gibi ki buna bir örnek biliyorsunuzdur Tutankamon'un mezarını madde olarak destekleyen Lord Carnivore var. Onun ölümünü Tutankamon'un laneti olarak yani oranın lanetli olduğu öne sürülerek pek çok hikaye çıkarılmıştır. Halbuki adam yani şüphecilerin söylediği şey bir sürsinek tarafından ısırıldı. Sonra bunu kaşıdığı zaman kan zehirlenmesi olduğu ve o şekilde öldüğüdür. Zaten o dönemde İngiltere dışına giden bu İngiliz beyefendileri ve aynı zamanda subaylar Hindistan'da olsun, Afrika'da olsun, yani Güney Afrika'da, Mısır'da olsun en çok buradan muzdaripler. O gittikleri ortamlardaki o kendilerine ait otantik böcekler, zehirler, hastalıklar tarafından bayağı bölüyorlar. Hindistan'da hatta 25.000'e yakın sadece 19. yüzyılın ikinci yarısında demiryolu mühendisi ölüyor. Sıtmalardan, hummalardan. Tutankamonun mezarı bulunması çok Kültürel bir olay aslında bakarsanız. Yani arkeolojik bulgusundan öte yaratmış olduğu sansasyon nedeniyle popüler kültür üzerine filmler çektiği, üzerine kitaplar yazdı, üzerine uydurma haberler gerçek habermiş gibi yaptığı hadselerden bir tanesi. Çok bayağı ses getirdi. İşte zaten Carter'la Lord Carvon'un Carvan, Carvan peş peşe ölmeleri başlarına gelenler. Bunların hepsi bir şeye bağlandılar ama Tutankamon'un mezarının girişindeki laneti ben bir şekilde başka bir araştırma yaparken okudum. Ama işte gece üzerinize e, şey, bir gece gibi ölüm kanatlarını açıp kapkaranlık gelecek falan gibi bir şey yoktu. O birazcık e, dönemin e, gazetecilerinin, köşe yazarlığının tahayyülüymüş galiba. Daha çok bir bedduayı andıran bir lanet vardı ki Tutankamon'un mezarının girişinde yani e, mührü durur bir vaziyette. Mezar bulundu öyle bir şeyden bahsediyoruz. Orta direkt olarak şey geldi benim aklıma aslında yani bütün bu mumya... Hadiselerini bir yerde çağrıştıran şey tutan kamandalı filmler olsun hikayeler olsun, orada biraz sanki edebiyat ve sinema sanat yani çok dizginlere elini almış kafasına göre yeni bir mumya çizmiş ve insanlar buna inanmış gibi geliyor. Yani sanki mumya uçmamış da popüler kültür onu uçur. uçurmuş uçur vermiş gibi. <gülüyor> Yani sonuçta çıkış e, şeyi burası yani bu tür şeyler olarak düşünüyorum evet. ki bu e, antik Yunan'da ve Roma'da da aynı şekilde e, var. Orada evet. da işte e, sunaklar, tapınaklar vesaireler hep otomasyon, işte hareket eden heykeller, e, çeşitli söylentiler çıkarılarak bu şekilde korunurmuş zamanında. Tabii bu da e, hayalet olgusunu güçlendiriyor. Yani bu çok böyle hemen işte... Çok yakın bir zamanda bulunmuş bir şey değil. Bunu besleyen bir şey var arkada. Bunun haricinde çok enteresan bir şeye rastladım. Maraton kelimesinin nereden çıktığına hmm. denk geldim. Hani diyeceksiniz ki hani hayaletle ev araştırırken nereden geldin buraya diye. Tabii sadece hayaletle evler yok. Yerler de var. Bu yerlerden bir tanesi de M.Ö. 490'da yer almış olan Battle of Maraton. Maraton Muharebesi esnasında. Persliler ve Yunanlılar arasında geçen bir muharebe bu. Aslında Perslilerin Yunanlılara bir ders vermek isteyip sonunda yenilgiye uğradıkları bir savaş. Burada bu muharebe esnasında muharebe alanında hayaletler görüldüğü söylencesi vardır. Savaş sırasında. Savaş esnasında. Hatta çok enteresan bu zafer kazanıldıktan sonra zaferi iletmek için koşan bir adam Pedi Pides. Pheidippides, Atinalı koşucu, yaklaşık 225 kilometrelik bir mesafeye koşmuş, Sparta'ya koşuyor ve bardığı zaman zafer bizim deyip adam ölüyor. <gülüyor> sonra Bundan sonra da bir uzun koşu uzun koşuların adına maraton koşusu gelmiş. Böyle bir şey, böyle ilginç bir anekdotla da. Evet, evet ben yani çatlayan adam hikayesi duymamıştım. <gülüyor> <atlı bir çatlamış. gülüyor> evet, bildiğin yani e, baya bir çatlamış anladığın. Modernler atı pek kullanmıyor şeyler, yani bugün bildiğimiz manasında kullanmıyorlar en azından. Atın üzerinde durmak da bir marifet. Üzengi yok, e, şey gem yok. Yunanlar baya koşucu millet ama ya, da tabii. Şey, bu bir söylence yani tabii ki bunun bir olarak. şeyi yok yani ee, hani öyle bir şey olup olmadığı konusunda. Kesin bir şey yok ama e, enteresan bir söylerce. Evet. Öyle öyle zaten hayaletli Hı -hı. evler konuşuyoruz o yüzden e, <gülüyor> <Evet>. gerçeklerden Aynen, <gülüyor> bahsettiğimizi iddia edemeyiz. Gerçekliğe yargılamak ne kadar doğru bu konuda birazcık agnostik de olmak lazım. Tabii ki, şüphece, Belki... yani, tabii ki hani biz sadece şey olarak konuşuyoruz şu anda nereden geliyor nereye gidiyor. İşte, e, korku edebiyatına nasıl etki ediyor. Hı -hı. E, yani biz bunun için konuşuyoruz bir çeşit besleme yapmak için. Ee, konuşuyoruz açıkçası. Burada aslında bunları şu şekilde ikiye ayırmak gerekiyor. Bir kutsal alanlar, kutsal bölgeler ikincisi e, hayaletli alanlar şeklinde. Çünkü e, bu tanım aslında ele geçirilmiş evler, hayaletler tarafından ele geçirilmiş evlerden çok lanetli bölgeler, lanetli evler olarak anılıyor. Yani e, Geriye gitti baktığımız zaman 5 6000 bin sene kadar geriye gidip baktığımız zaman Sümer'de, birazcık daha oradan birkaç bin sene daha ilerlediğimizde Mısır'da bu kutsal bölgeleri, kutsal alanları görüyoruz. Genelde yine benim biraz önce bahsetmiş olduğu gibi kral mezarları ya da e, toplumda yüksek sınıftan olan kişilerin kıymetli eşyalarıyla gömüldüğü mezarları koruma amacıyla uydurulmuş mu diyelim, yayılmış mı diyelim. E, Söylencelerin merkezinde yerler bunlar. Ama bir taraftan da şunu iyi ölçmek lazım, Sümer tapınaklarının içerisinde gerçekten de böyle büyülü, gizemli odaların olduğu söyleniyor. Mesela Tanrı Odası diye ya da hangi Tanrı'ya adanmışsa o tapınak, Tanrı, o Tanrı'nın odası olarak anılan bir yer var. O ziguratların en üstündeki bölümdür genelde. Bu hani katman katman, dilim dilim gelen, yedi basamaktan oluşan zigguratların Sümer piramitlerinin en üstündeki kısım. Genelde burası sadece seçilmiş olan ve bütün ömrü boyunca buna hazırlanmış olan rahiplerin girebildiği bölgeler. Ve burada inanışa göre, halktan kişiler kesinlikle giremiyor, ee, yani görme şansları biliyor. yok. Ee, burada Tanrı'yla doğrudan e, fiziksel ya da işitsel olarak ya da görsel olarak temas edebilme durumu var. Yani bu bugün büyük ihtimalle benzer bir şey olduğunda e, parapsikolojiyle uğraşan bir sürü insan... Ellerinde kameraları, ölçme aletleriyle beraber o tapınak odalarına doluşurlardır büyük ihtimalle. Öyle bir ortam diye düşünelim. Yalnız bu sadece geçmişte kalmış, unutulmuş, şu an destekçisi olmayan dinlerle geçmiyor. Bildiğimiz ayı sandığı da bu şekilde çalışıyor. Ve ayı sandığı da gerçekten Süleyman Tapınağı'nda, Kudüs'te, o meşhur tapınağın içerisinde, böyle bir odanın içerisinde kalıyor. Ve aynı işleve sahip. Gene Tanrı ile konuşuluyor. Bu... On emrin içinde olduğu sandık değil mi? Da evet, evet, evet. Ah, on, okay. on emirdi zaten birazcık orada possession ya da e, yani olmayan bir şeyi gayıptan duyma gibi bir halüsülasyon, yara sanrı e, gibi bir durumu var. Burada böyle bir benzer durumumuz var. Yani geçmişe dönüp baktığımızda çok yargılamak değil de insanları birazcık müstezi bir gülümsemeyle e, düşünemiyoruz. Çünkü insanlar o dönemlerde e, tanrılarıyla, sihirle, büyüyle çok iç içe yaşıyorlardı bunu. Çok içselleştirmiş bir toplum vardı ve bunların hayalet hikayelerine dönüştürülüp önlerine konduğu zaman inanmama gibi durumları yoktu. Biz de bugün bu konseptte çok çok yabancı değiliz. İki bölüm önce bahsettiğimiz atalar kültünde, ölgönme adetleriyle alakalı atalar kültünde geçen işte bir atamız ya da bir sevdiğimiz bir büyüğümüz ya da bir çocuğumuz öldüğü zaman o hala yanımızda yaşıyormuş gibi davranmak. Ee, ve ona göre hareket etmek kısmı bugünkü hayaletli evlerde sağa sola dikkat etmek gibi. Ne bileyim kapı kapandığı zaman saatte olsunlar demek gibi ee, şeylerde de yansıma olarak geliyor. Yani Türk toplumunda bu mevzudan, bu mevfundan çok uzak değil. Kutsal alanları bir başka şekilde değerlendirmek lazım. İngiltere'de 19. yüzyılda e, korku hikayelerine konu olmuş belki 18. yüzyılda da e, bu tarz konaklar Türkiye'de Birden fazla formda görünebiliyor. Mesela yatır diye bir şey var bizde ve yatır orada bir gece geçirmek çok korkunç ya da 10 yaşında çocuğu oraya koyduğunuzun bütün saçları beyazlıyor gibi evet. korku hikayeleri var ama yatır kutsal ve nasıl söyleyeyim beyaz tarafta görünen kutsal alanlardan bir tanesi. Yani bir hayalet olarak düşünmüyorsunuz o yatırda yatan dervişi babayı. Ekmekçi baba türbesinin hayaleti diye bir şey hiç aklınıza geldi mi mesela bugüne kadar? Hayır. Hayır. Ama e, ve biz bunu komple de yok saymıyoruz. İçinde yatır olan ya da ne bileyim bir mezar olan bir bölgeyi, gerçi burada birazcık e, iki taraflı oynamada var, herkese eşit davranılmıyor belki ama, e, bir bölgeyi otoyol oradan geçeceği zaman yolu etrafından dolandırmak Hı. vesaire gibi özel hislerle ele alıyoruz. Yani doğrudan olarak ya orada mezar var bunu başka bir yere taşıyalım ve olsun bitsin diye düşünmüyoruz. E, aman biz o mezara dokunmayalım kepçenin mili yerinden oynar 3 tane işçi ölür ya da işte o ağacı kesmeyelim onu bilmem ne baba dikmiş gibi kutsallıklar atfediyoruz. Fakat birazcık orada kabul etmemiz lazım bir iki yüzlü davrandığımız şeyler de var. Mesela bugün meşhur İstanbul'un Taksim e Elveda bölgesinde Hilton Oteli'nin olduğu bölge aslında yanlış hatırlamıyorsam bir Yahudi mezarlığı hmm. daha evvelden var. Ve o mezarlık e, gözünün yaşına bakılmadan ellerde 60'larda insanların sözlükleri de herhalde pek fazla kale almadan kocaman bir alandan bahsediyoruz. Oradan taşınmış ve bugün bildiğiniz Hilton Oteli üzerine kurulmuş. Ama Hilton Oteli'nde geçen bir korku hikayesi hatırlamıyoruz. Herkes peradan bahseder. Agatha Christie yüzünden. Evet. Böyle bir beyaz kutsallık tarafı var. Korku hikayelerine tam konu olmayan ama mistik gizem öykülerine konu olan. Diğer taraftan hadi İstanbul'dan girdik oradan devam edelim. Bizim hı hı. meşhur pirimiz Giovanni Ponyamilo'nun bu konu üzerinde iki tane araştırma kitabında merkeze koyduğu bir durum var. İstanbul'un içerisindeki gizemli yerler ve gizemli evler. Daha sonra Giovanni'nin Okyanus yayınlarından çıkan ziyaretçiler adında bir de romanı var. Küçük bir kitabı da var. O hikayede direkt olarak bir perili evden bahsederek geçiyor. Orada aslında bu hani hayaletlerle konuşmak mefhumundan çok bu ruhçuların özellikle spiritualizmin üzerinde durduğu hayaletli evlerin, perili köşklerin bir boyut kapısı olması evet. üzerinden gidiliyor. Ee, ve oradan ilerlediğiniz zaman insanın bulunduğu boyutun dışında ve ölülerin de öbür tarafa o diyor. Spadyom diyorlar buraya, öte alem diyebiliriz. Ee, dinler Araf demiş, Purgatory demiş. Böyle bir alandaki insanlarla temas etme durumu söz konusu. Ve e, yaşarken o bölüme geçen insanların hayalleriyle, Cio çok sever çünkü o İstanbul'a gelen gizemcileri. Evet. E, onların hikayeleriyle bezenmiş bir roman. Bir yandan ona da bakmak lazım. Türkçe'de iyi örneklerden çünkü kara bir korku hikayesi her zaman görmüyorsunuz. Bu söylediğinin üzerinden şunu düşünüyorum. Bizde nedense işte Mezopotamya'dan çıkmış olduğunu varsayarsak bu tarz söylencelerin ama bir yandan da çevremizde dolaşmış Mısır'da olduğu gibi... Batıda da Yunan eski Yunan'da da olduğunu, Roma'da da olduğunu konuşuyoruz. Nedense bakıyorum ben bizde pek yok aslında iş hayaletli ev hikayesine e, hiçbir zaman çok somut bir şekilde dönmüyor. Ha, yani mutlaka vardı mesela benim çocukluğumda işte 70'lerin sonunda 80'lerin başında her sokakta terk edilmiş bir ev bulunurdu. O evden de herkes korkardı. Bir sürü söylenti çıkardı o evlerle ilgili ama hiçbir zaman bu net bir şekilde bu Avrupa'daki Amerika'daki örneklerine benzer bir şekilde hayaletin göründüğüne dair filan gelişmezdi. Daha çok işte kötücül bir şeyler olmuş o evin içinde işte cin klasik bir cin etkisi konuşulur işte birileri ölmüştür o yüzden orası tekin değildir ama hiç kimse de kalkıp havada uçan çarşaflı karakterler gördüğünü anlatmazdı. Bizde öyle bir şey yoktu. Ayrıca bir de Türkiye'de ben o dönemden bugüne gelirken dünyanın geri kalanında bambaşka bir şekil alırken bu hayaletli ev konsepti Türkiye'de kaybolduğunu gördüm. Yani bilim ve teknolojinin aslında toplumsal bir etkisi oldu bizde ve artık fotoğrafını işte çekmek şansın var. İşte videoya alabiliyorsun vesaire. Bunlar Türkiye'de hiç kullanılmaz oldu. Yani o imkanlar çıkınca hayaletlerden neredeyse hiç bahsedilmez oldu Avrupa'da tam tersi olurken. Hemen ben orada bir şey sormak istiyorum. Bu önemli bir şey çünkü e, yani gerçekten çok iyi bir yerden girdim. Şimdi bu evler terk edilmiş yerler olmak zorunda. O hani tapınaklardan bahsederken artık onları destekleyen ya da inananlar yok. O tapınakları dolduran insanlar da yok. O nedenle bunlar artık köyüne terk edilmiş, kendi kaderine terk edilmiş aslında yerler olarak düşünebiliyoruz. Türkiye'de bir İngiltere'deki gibi, bir Almanya'daki gibi, Fransa'daki gibi çok eski evler kaderine terk edilmiş olarak kendi halinde bırakılmıyor. İstanbul'un yüzüne baktığımız zaman o senin çocukluğundaki evler, büyük ihtimalle istisnaydı. 1950'lerde, 60'larda bu evlerin çoğu yol yapmak için yeri geldiğinde şey oldu. Şimdi yatırları ayırıt tutuyorum. Evet. Ya gayrimüslim mezarlarını da ayırıt tutuyor. Bunlar genelde çatır çatır yıkıldı. Yani dozerle girildi o hayaletli evlere. Türk insanı pek tınmadı galiba. O nedenle bir şey olabilir. Bir de Türk insanı böyle bir eski hikayeyi vesaire içinde barındırabilecek anıları tutup yaşayan o tahtalarına sinmiş kadar, döşemelerine kadar ilerlemiş bir eve de çok fazla sahip değil İstanbul'da şu an. Evet. Bizim yaşadığımız evler özellikle şehrin bu genişlemesiyle beraber bunların hepsi yeni yerler ve o hikayeleri de çok barındırmıyorlar. Ya yandılar ya gittiler. Evet ruh olgusu, daha doğrusu ölümden sonra ruh olarak yaşama veya yaşam, yani dünya üzerinde kalma olgusu pek çok dinde görülürken aslında İslam'da pek görülen bir şey değil. Biz onları cin olarak, yani bu da kalan ve insanları rahatsız eden veya insanları görünen şeyleri İslam'da cin olarak tarif ettiğimiz için, biz de Biliyorsun yani bütün tekinsiz evler, tekinsiz olaylar hep cin çarpmış, cin uğramış, cin bir şey olmuş olarak geçtiği için de belki de bu senin dediğin hani hayaletli ev olarak yok da hani farklı bir şekilde addediliyor. Evet ve bizde işte e, bu tüm bu konuştuğumuz sebeplerden dolayı o hayaletli ev meselesinin bizim mahallelerimizde kaybolmasıyla sonuçlandı aslında. Türkiye'de neredeyse artık hiç kimse hayaletlerden falan bahsetmiyor. Aynı şey etki, yani teknolojinin bilimin olayı takip etmesi, gelişmesi ve bu hayaletli evlerde e, olası hayaletleri yakalama şansı Avrupa'da ise tamamen farklı bir şekilde e, bir değişime yol açtı. Ve bu işte deminden beri söylediğimiz bu parapsikoloji denen aslında südosayesinin, sahte bilimin e, diyelim Yalan bir şeye dönüşmesine yol açtı. Yeni bir şeye dönüşmesine yol açtı. O da işte Para psikologlar birden ellerinde alet edevatlarla işte bu teknolojiyi kullanarak işte kameralar, ses, kayıt cihazları ve daha çok adını bilemediğim başka garip alet edevatı kullanarak hayalet yakalamaya, çabalamaya başladılar. Ve bu da zaten yavaş yavaş işin para kazanma tarafına, turizme, televizyon programlarına döndü. Bunun Avrupa'da da Amerika'da da pek çok örnekleri var. Bariyle eski yapıları korumasıyla ünlü İngiltere'de epeyce görebiliyoruz bu örneklerden. Amerika'da da çok var. Spiratüelizmin yükselişiyle Amerika'da da tabii ki örnekleri çoğalıyor gittikçe. Ama ben ilk önce İngiltereyle ile başlayacağım. Bilinen en ünlü hayaletli evi Borley Rectory yani Borley Papaz Evi. Burayı Kur'an'da orada e, kilisede çalışmaya başlayan bir papaz karısıyla birlikte buraya yerleşiyor. Fakat bir süre sonra e, çeşitli e, rahatsızlıklar duymaya başlıyor evde. Bir rahibe gördüğünü söylüyor, e, sesler duyuyor ve buranın hayaletli olduğu söylencesi çıkıyor. Bunun ardından ilk papazın ardından bunlar ölünce yerine yeni papaz geliyor. İş daha da ayyuka çıkıyor. Hatta insanlar buranın yakınında çok enteresan başsız e, sua şeyler tarafından, sürücüler tarafından sürülen bir at arabası gördüklerini dahi söylüyorlar. Ama en çok görülen bir rahibe. Bunun da arka taraf arka plandaki hikayesi şöyle yani söyleneceğe göre. Evet. Zamanda 1300'lerde o, o o bölgede bir manastır varmış. Buradaki e, papazlardan bir tanesi rahibelerden bir tanesiyle ilişkiye giriyor. Bu öğrenilince papaz asılıyor, rahibe de canlı canlı manastırın duvarına gömülüyor. O. Aynen öyle. Çok ee, Aynen tabii 1800'lerde bu papaz evi söylenene göre bu manastır bu manastırın arazisine yapıldığı için böyle bir perili yani hayaletli ev halini alıyor. Bu en ünlülerinden bir tanesi çünkü ünlü olmasının sebeplerinden bir tanesi de Houdini ile aynı zamanda denk gelen paranormal araştırmalar yapan Harry Price'ın burada araştırmalar yapmış olması. O da kuşkucu olarak biliniyor. Fakat Houdini'nden farkı Harry Price'ın Borley Rectory'de dahil olmak üzere birkaç tane evin gerçekten hayaletli olduğunu onaylaması. Bunun üzerine kitaplar yazması. Tabi Harry Price orada bir sene yaşamış ve ben diyorum ki herhalde psikolojisi adam akıllı bozulmuştur diye <gülüyor> düşünüyorum. Hatta Harry Price öldükten sonra bundan daha evvel çalışmış olan bazı araştırmacılar, kuşkucu araştırmacılar diyeyim, bazı söylentileri hatta buradaki paranorm paranormal addedilen olayları Harry Price'in kendi yaptığı, <gülüyor> evin sahipleriyle birlikte yaptığı iddiasını ortaya atıyorlar ve Harry Price'ı destekleyen bazı araştırmacı arkadaşları da buna itiraz ediyor. Hiçbir şekilde Harry Price'ın böyle bir şey yapmayacağını e, söylüyorlar ama tabii maalesef bunu kanıtlayamıyorlar. O yüzden e, şu anda Burleigh Rectory hem bu Harry Price yüzünden hem bu rahibe yüzünden epey ünlü bir yer. Fakat artık yıkılmış bir yer. Yani böyle bir yer artık yok. Ha turizma falan açık. Hayır, yani, İngilizler Amerikalığa sonra... kadar kıvrak düşmemişler. Onlar biliyorsunuz yıkmıyorlar. Bu otobüsü yanlış bir şey otobüsü de? <gülüyor> Tabii 1944'te yıkılıyor. Zaten 1939'da fena halde yanıyor. Ardından da yandıktan sonra da yıkılıyor. Ben hemen burada İstanbul'da geçen bir şey de bahsettim. Hani yok dedik ama birkaç tane olay da geçiyor. İstanbul halkı çok sever aslında hikayeleri. O kadar yatsımıyoruz ama nedense günümüze ulaşmış çok fazla örnek yok. Vaka anlatılmıyor. Anlatanlar da genelde benzer ya da aynı kişiler. Bizim çok sevdiğimiz Reşat Ekrem Koçu mesela. Hem İstanbul Ansiklopedisi'nde hem de Yeniçeriler kitabının içerisinde geçen meşhur bir Melek Girmez Sokağı var. İstanbul Kapı semtinde yani bu Eminönü'nün yakınları diye biraz şey yapabiliriz. İki tarafı ahşap dükkanlarla ve kahvehanelerle dolu ve e, Yeniçerilinin ortadan kaldırılmasına 15 yıl kalana kadar, 1810-12 arasına kadar çok aktif olan bekar odalarının olduğu bir handan bahsediyor. Ve bu sokağın tehlikelerinden bahsediyor. Bu sokakta hani Yeniçerililerin son dönemine addedilen ne kadar suç varsa, zorbalık Hı. varsa e, galiba tamamı yaşanmış. Hamama giden de genç kızları ya da kadınları... Kaçırmalar, ondan sonra kahvehane, yamağı çocukları alıp tecavüz etmeler, mal kaçırmalar, hırsızlıklar ve öldürlenlerin bu odaların, hanların avlusuna gömülmesi gibi. 1812 yılındaki büyük veba salgınını bir fırsat olarak görüp daha sonra da fırsatı ganimete çevirmeyi de gayet iyi bilip ikinci Mahmut'un yapmış olduğu bir hadise var. Buradaki hanı yıktırılması ve o esnada da zaten mahalle halkı ya da İstanbul halkı esnafı bir olup, Yençel'lerin bu yapmış oldukları o büyük e, suç dalgasından bayağı bir rahatsız oluyorlar ve toplanıp gidiyorlar o hanı basıyorlar. Bu beker odalarını e, bildiğimiz bir fiil. Aynı bir Frankenstein şatosunu basan köylüler gibi ellerinde <gülüyor> meşalelerle beraber basıyorlar ve e, bayağı da bir olay olduktan sonra han yıktırılıyor tekrar koşunun alıntıladığı hikayeyi dönemin e, kroniklerinden, vak'a üstlerinden anlattığına göre birazcık da yanlıdır. Çünkü Yeniçerilerin ortadan kaldırılması gerekiyordu. Kara bir Yeniçeri edebiyatı vardı adına. E, anlatıldığına göre birkaç yüz tane kadın cesedinin oradan çıktı, çıkartıldı bir şekilde söyleniyor. Yani kocaman bir sokak düşünün. Tamamen orada birkaç yüz e, ruhun hapsolduğunu düşünün. Rob Zombie eğer bunu görseydi, e, bin ceset evi yerine 500 ceset sokağa Olarak şey yapabiliriz. Sokağınlıkta melek girmez sokağa zaten. E artık çok Türkçe olduğu için gayet kendinizde şeyi çıkartabilirsiniz. Buradaki manayı çıkartabilirsiniz. Avrupa'ya dönersek çok şey var, çok örnek var. İşte İngiltere'de mesela hala işletilen, aynı zamanda oldukça fazla reklamı yapılan yerler de var. Mesela Ancient Ram India, Gloucestershire'da bir yer var. Ben resmine baktım. Yani resim bile zaten insanı ürpertmeye yetiyor o derece korkunç bir yer. Sahibine göre orada işte iki tane şeytani varlık, ışıklar, işte çeşitli kişilerin ruhları, paranormal olaylar oluyormuş sahibine göre. Bu şekilde Ev, lanse Envanter yapmış yani. Envanter yapmış. Yani. Katalogla çalışıyor Fakat i̇şte, giden yani daha çok diyor diyoruz. şey e, burası için daha böyle tarihini anlatırken adam işte şeyden tutun kötücül varlıklardan tutun işte çocuk kurban etmeye işte intihara veya kara büyü ayinlerine vesairesine kadar bir sürü hikaye dolaşıyor burası hakkında. Şeytana tapanlar falan. Aynen, ayinler galiba. Cadı yani o, var orada. Şey olur mu? Evet, bir tur girmiştir <gülüyor> Hiç, e, Yani bulunanların bulunabilecek en korkutucu yerlerden biri olarak listelediği bu yer hala işletiliyor ve e, gerçekten korkmayı seven için gidip görülebilecek bir yer olabilir ama tabii hani ben kalır mıyım şüpheli. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bunun haricinde The Red Lion var West Country'de. Burası Aubrey denilen bir yerde İngiltere'de. Aubrey bir Stonehenge'in daha büyüğünü düşünün. Taş ne diyorlar? Dikitlerle çevrili bir yer. Ve bu in de pub diyelim daha doğrusu. Bu pub bunun tam ortasında bir yer. Buranın da bir hikayesi var. Tabi pek çok söylence var bundan ilgili olarak paranormal aktiviteye gelecek olursak buradaki. Hı hı. Fakat en ünlüleri Flori adında bir kadının hayaleti. O da şöyle, işte söylenceye göre iş savaş zamanında kocası savaşa gidiyor. de bir güzel, kendine bir aşık ediniyor. Beklenmeyen bir anda gelen kocası bunları basıyor. Aşığını vuruyor, kadını da oradaki bir kuyuya gömü, gömüyor. Ve hala inin içinde o şey var. Onun fotoğraflarını da gördüm. In, i̇nin o şeyin kabın içinde o kuyu var yani. Zaten anladığım kadarıyla yani bu taş dikitlerin ortasına bir bina kuruyorlar. Değil zaten şey öyle bölge öyle. Bölge öyle zaten fotoğraflarını göreceksin. Evet. Ya zaten şey yapı olarak mistik bir yer. Bavri denilen yer. Bir de hani oranın zaten şey olması, olmaması, hantut olmaması, hayaletli olmaması pek beklenebilecek bir yer değil açıkçası. Evet. Yani gerçekten tekinsiz. ama aynı zamanda çok güzel bir manzarası var. Yani baktığın zaman göreceksin zaten. Ee, onun haricinde kahverengili kadın ile meşhur olan bir Norfolk İngiltere'de bir çiftlik evi var. Ryanown Hall denilen bu yer ilk defa bir... Hayalet resminin çekildiği yer, gerçek yani otantik olarak düşünülen bir hayalet resminin çekildiği düşündüğü bir yer. 400 yıl boyunca Thousand e, ailesine aitmiş bu yer. Burada sürekli görünen bir hayalet bu. Kadına Kahverengi kadın denilmesinin sebebi kahverengi bir kıyafetle sürekli görünüyor ve sürekli e, merdivenlerde görünüyor. Ve bunun da resmini çektiklerini iddia ediyorlar. Hatta resmi de var. Ay, tabii olarak ben tabii hani bu iş, işe şüpheci yaklaştığım için hani e, gerçekten o dur budur diyemem ama e, anladığım kadarıyla on, o tarihten sonra veya o tarih itibariyle e, zaten e, hayalet resim, resim yani fotoğrafçılığı denilen bir şey de yavaş yavaş genişmeye başlamış. Artık zaten günümüze kadar o epey genişleyip büyümüş vaziyette. <gülüyor> Durumu biraz farklı ele almak gerekiyor galiba, İngiltere e, şeye çok hakim, daha doğrusu o früeyi çok güzel yaşamış, işselleştirmiş o ruhçuluk dönemini, Yani 1800'lerin e, başında mesmerle başlayıp e, doğaüstü olayları bir şekilde yeni bulunan teknolojilerle, enerjiyle e, açıklayan o elektrikle insanları biraz daha manyetizmayla konuşturabileceğini falan düşünen de ölüleri hadiseyi daha sonrasında da ruhlarla konuşma üzerine en kabaca tabir edebileceğim spiritualizm, ruhçuluk akımını çok ciddi yaşamış. Hı hı. Aydınları bu konu üzerine etütlerde bulunmuş. Bilim adamları hakeza öyle. Sir Arthur Conan Doyle gibi öbür taraftan Bram Stoker gibi, Sheridan Fanu gibi entelektüel yazarlarının da doğrudan konuyla alakalı seanslara katılmış olduğu acaba gerçek miydi hiç şüpheye düştü. Daha sonra terk etmişlerdi 1900'lerin başında. Tabii ömrü yetenler o kadar yaşamıyor galiba Fano. Ee, ama sonuç itibariyle bunları yaşamış bir topluma bahsediyoruz İngiltere'de ve İngiltere'de de halk hikayeleri gayet hayaletli. Ev hadisesine yaygın bir şekilde müsait. Ee, orada Horace Walpole'un Otranto Şatosu'yla yani ilk gotik eser olarak tanımlanan Otranto Şatosu'yla birazcık bahsetmek gerekiyor. Çünkü o doğrudan lanetli bir şato şeklinde başlıyor. Yani bir hayaletli ev hikayesi aslında türdeş olarak bakarsak. Burada ruhçular ne buldular ne koydular ortaya ve kıta Avrupa'sı ile İngiltere'yi bu kadar etkilediler diye bakmak lazım. Çünkü Amerika'da oradan etkileniyor bence. Ve evet. bugün bu hayalet turizmini yani Los Angeles'ta görebiliyorsunuz Amerika'nın doğu tarafında görebiliyorsunuz. Birçok yaygın bir şekilde geçiyor. Birazcık bunun etkileri ruhçuluğun etkileri var. Ruhçuluk yeni bir Evren tanımlarken kendi içerisinde daha doğrusu evren düzeni tanımlarken ölmüş insanların ruhlarıyla beş duyumuzla görüşemediğimiz. Fakat arkadan gelen ve yetişen bilimin, teknolojinin buna zaman içerisinde imkan verebileceğini aslında öne sürüyor. Ki teknoloji gelişmeden önce de işte clairvoyant diye bir şey çıkıyor. Clairvoyant beş duyudan başka duyuları olduğunu ve o duyularla bu ruhani varlıklarla iletişim kurabildiğini işte yani hem medyumluk yapıyor hem gelecekten haber veriyor vesaire gibi. Çok yani şey olmadan teknoloji çıkmadan önce de zaten böyle bir, bir durum bir, var. böyle bir durum var. Bu arada da bir şey daha söyleyeceğim. Lütfen. Clairvoyance'a bakınca Türkçesinin duru görü diye çevirdiklerini gördüm. Çok rahatsız oldum. Onu da belirtmek istiyorum. Yani duru görü ne kadar güzel bir aslında kelime ama clairvoyance gibi Hayali gerçekte olmayan hani bir sahte bir şey için harcanmış bence. Hani ama kelime. Clairvoyant çok eski galiba. Yani bu Delfi rahi beylerine kadar götürüyoruz. kainlikle biraz tanımlamak mümkün. Kehanet. Kehanet. Evet. Ee, ama şey değil. Ama Ruhçular, Ruhçular bu... böyle bakmıyorlar. Evet Anlamış. Clairvoyant diye. Birazcık Fransızca olmasın o Frankofon dünyanın da etkisiyle beraber böyle havalı bir isimle tanımlıyorlar. Medyumları. Şimdi böyle etkilerin olduğu, böyle bir furyanın olduğu, popüler kültürün ve insanların etkilendiği bir Dönemden bahsediyoruz. Bunların birazcık kalıntıları aslına bakarsanız. Çünkü ev tanımlarını bir daha bir bakmak gerekiyor. Dünyanın çok az yerinde gerçekten Victorian dönemdeki hayaletli ev tanımı var. Bir defa evin terk edilmiş olması gerekiyor. Ee, Türkiye'deki evlere, hayaletli evlere baktığınız zaman durumu iyi olmayan insanlar geçip içeriyle yaşıyorlar. Ee, ama Amerika'da da mesela burada hayalet olabilir gibisinden bir hadisede söylemek zorundayım emlakçılar. Gene orada da gönüllü olarak yaşayanlar oluyor. Ama bu hikayelerin patlama yaptığı dönemde genelde evler terk edilmiş ve hayaletli perili evin tanımı da terk edilmiş şeklinde başlıyor. Terk edilmiş ev şu demek, siz gidip orayı sahiplenmiyorsunuz demek, sahiplenemiyorsunuz demek terk edilmiş hayaletli ev. Çünkü oranın bir sahibi var demek. Bu bahsettiğimiz hayalet. Yani o kahverengili kadın, duvara gömülen rahibe, işte Valpol'daki o kocaman miğferle ortaya çıkan hayalet gibi şeyler. Zaten dikkat ettiysen bütün bu hayalet hikayeleri... Hep bir şeyde toplanıyor ya kötü bir şekilde ölmüş ya intihar etmiş ya haksızlığa uğramış ya vahşi bir şekilde hayatı son bulmuş insanlarla alakalı hep. Kesinlikle bunu edebiyatta da çok güzel kullanıyorlar ama burada acı çekilmiş gibi bir cümle vardı Clive Barker'dı. Hatta. Dünyanın e, en ünlü e, turistik e, yine e, mekanlarından biri hayalet turizminin yapıldığı mekanlardan biri Avustralya'da Melbourne yakınlarında Beachworth Akıl Hastanesi tam da bu söylediğinizle ilgili çünkü en dolu zamanında 1200 hastaya ev sahipliği yapmış ve e, 1867 yılında kurulup 128 sene boyunca çalıştığı söyleniyor ve bu sürede e, 9000 kadar hastanın bu hastanede öldüğü anlatılıyor. Evet. Criminally insane dedikleri böyle hem suçlu yanı olan hem akıl hastası olan insanlardan bahsediyorlar burada yatan. Öyle olduğu için de 9 bin kişi ölmüş. Burada hayalet olmayacak da ne olacak? Tam böyle bir söylemle turizm yapılıyor. Buna mesela örnek şey gösterebilir. Senin söylediğinin yanında Alcatraz o zaman çok masum kalacak demektir. Yani orada da biliyorsun en azılı suçlular yatmış, cezalarını çekmiş ama çok fazla ölen suçlu var. Suçlular birbirini öldürüyor, gardiyanlar suçluları öldürüyor, suçlular gardiyanı <gülüyor> öldürüyor. Yani bir sürü söylencesi var. Oraya özellikle giden turistlerin söylediği. Herkesi açıyor öldürüyor. Şey <gülüyor> aynen öyle. Aynen öyle. Yani aslında düşünecek olursan yani o akıl hastanesinin yanında Alkadras'ın ünü çok ıı, masum Kalıyor. Ama şey de var bunu hemen ufaktan da belirtmek lazım ama 1867 dedin ya şimdi evet. e, bu hafta birazcık da edinilebilir hale gelen güzel ve Türkiye'de de e, gösterme girmeyecek galiba. Stonehurst Asylum diye bir tane film biz geçen hafta izledik hatta bu hafta başında izledik. Poe'nun bir öyküsünden e, geçiyordu Profesör Telek'le şeyin hikayesi gibi tam hatırlamıyorum adını e, öyküyü okumuştum ama. Tabii. Ee, öyküden alınmış bir akıl hastanesinde akıl hastalarına nasıl davranılacağıyla alakalı iki ayrı görüşün çatıştığı ama tabii Poe anlattığı için bayağı gotik ve kara bir öykü. Evet. Şimdi 1860'larda 1920'lere 30'lara kadar hatta Türkiye'de limiti çok daha getirelim. Yıldırım e, Aktun'un Bakırköy Akıl Hastanesine başhekim oluncaya kadar <gülüyor> hastalara yapılan bir e, şey var, e, bir muamele var onlara deli olduğunun anlatılması hadisesi var. Yani buzlu sular, ondan sonra aç bırakılmalar, dövülmeler, devamlı psikolojik baskılar, sen delisin delisin gibi. Şimdi bu yöntemler nedeniyle birçok masum da ölmüş olabilir. Şimdi Avustralyalı, Amerikalı, Türk hmm. bu insanlar sistem çarkları arasında hastaları belki de öldürdüler. Ve bunlar zaten sosyopattı, psikopattı zaten insanlara zarar veriyordu. Sadistik şeylerdi diyorlar. Alcatraz'da ee, mesela adam ölmüş, ee, zaten mahkumlar birbirini öldürüyor, döndürülüyor. Yani kimse de şunu özrünü dilemiyor. Biz insanları oraya attık, yöntemleri daha keşfedememiştik. İnsanca da davranamadık, akıl hastanelerinde mezarlıklara çevirdik. Mesela Amerika'da pek çok hant yeri hikayesine bakarsan sonları kö kölelere bağlanır. Hı hı. Amerika'da da kölelerle alakalı böyle yerler var. Özellikle kölelerin öldürüldüğü, işkence edildiği ve kötü davranıldığı yerlere rahatlıkla hayal ettiği yerler denilebiliyor. Mesela New Orleans'ta çok ünlü bir yer var. La mansion denilen, Mansion denilen. 1832'lerde yapılmış bu yapıda bir hanımefendi oturuyor. Sahibi bir hanımefendi Marie Delphi Lallure diye bir hanımefendi. Tabii günümüzde seri katil olarak adfediliyor. Bu hanım pek çok kölesini zincirleyerek işkence ediyor uzun süre yapıyor bunu. Fakat tesadüf eseri çıkan bir yangınla ortaya çıkıyor bu. Oraya yangını söndürmek için girenler zincirlere bağlı işkence görmüş köleleri buluyorlar. Kadın kaçıyor. Fakat tabi burası daha sonra orada ölmüş olan kölelerin ruhlarıyla, hayaletleriyle dolu olduğu söylencesi çıkıyor. Hatta bu American Horror Story'nin Üçüncü sezonunda e, kullanılmış bir hikaye. Onda Hı. oynayan da Katie Bates. Yani bu şekilde bir ilham e, almışlar. Evet Katie Bates orada bir ayak kırmamıştı balyozla ama Mizra'daki gibi. E, yine çok iyi e, oynamıştı ve ana hikayelerden bir tanesiydi. Amerikan Rolestör'ü çok ilginç. E, i̇lk sezonu hatırlıyorsunuz. O da mesela hayaletli bir ev üzerinden geçiyordu. Daha sonra Asilion geçiyordu. Şimdi Madame Lalaur'yı bahsedeyince bizim şu ana kadarki konuşma bütün şeylerimizi plan olarak almışlar galiba. Tam iskeletler hep bunlar. Demek ki Amerikan Horror Story'u biraz daha, şimdi bu sezonda Freak Show bir sirkli geçiyor. Baya bir hayaletli mekanlar üzerinden ya da acı çekilen mekanlar üzerinden ilerleyen bir yapım. Şeye gelmek istiyorum ben, ben biraz önce terk edilmiş evleri falan konuşurken o bir başkasına ait Mefumu insanlar da kafalarında çok yaygın. Bu Biz buna yabancı değiliz. Bu Atalar kültüründe bizde de var. İcradan bir mal almaz mesela Türk milleti. Onun üzerinde önceki sahibinin ahı kalmıştır diye düşünür. Yani gidip son model televizyonu 500 liraya almazsınız ama 2005 liraya gönül rahatlığıyla alırsınız. Türk insanı böyle. Dünya üzerindeki çoğu insan böyle. Çünkü e, atamıyorsunuz üstünüzden o mistik zamandır. Yani 4000-5000 sene boyunca bu kültürle yaşayınca... Son 200 yılda 100 senede biraz daha rasyonel akıl çok oturmuyor. Onun da zaman ihtiyacı var belki. Böyle evlerle alakalı bir sürü düşünülmüş şeyler var. Ve insanlar bunu metodik olarak ele almaya çalışmışlar. Öğeler ortaya çıkartmışlar. Bir hayaletle nasıl olur diye bir checklist olduğunu düşünüyor Mesela fısıltı var mı? Çığlıklar duyuyor muyuz? Kapılar kendiliğinden açılıp kapanıyor mu? Sandalyenin yeri değişti mi? şarkı duyuyor muyuz duyuyor muyuz? Ayak sesleri var mı? Soğudu mu hava? Aynen. Ama kimse mesela klozet akıtıyor mu demiyor. Çok ilginç bir şekilde. <gülüyor> ona hayalete bağlamıyorlar. Conta diyorlar ona. Kendiliğinden ateş alan yerler var mı? Türkiye'de çok sık olan bir olan bir hadisedir. Genelde psikolojik bir şey var. Evden birileri yakar onu, yaşayan birileri. Eski bir suçun ve günahın yaşandığı bir yer olması dedik ya hani edebiyat bunu çok güzel kullanır ve şimdi modern diyeceğim 300 senelik olacak. Ee, Milattan sonra 2. yüzyılda ya da erensizlik dönemden kalan o oyunlarda falan da kullanılıyor bu hayalet imgesi ya da lanetli evler. Ee, bu örneklerde de genelde suçun işlendiği ya da hayaletin orada çakılıp kaldı mekana bir kişi gider ve orada da bu gizemi, yani çünkü o suç gizlidir, örtbas edilmiştir, ortaya çıkartmaya çalışırlar. Hamlet mesela buna çok... Güzel bir örnektir. Evet. Onu başta daha doğrusu şeyden evvel konuşmuştuk. Ee, birazcık tabii bunların etkisi var. Bunlar zemin. Yani evet. açıkçası o Roma antik zaman hikayeleri. Rönesans'la beraber gelen bütün edebiyatın alt tip olarak kullanılışıyorlar. Biz de kullanmaktan bir e, haz alıyoruz. Beis'te görmüyoruz. Çünkü çok güzel bir kurulum. Genel olarak böyle. Freud ama başka bir türlü yaklaşıyor ev imgesine. Evi anne olarak tanımlıyor. Anneye benzetiyor. Çünkü diyor sıcak, korunaklı seni... Doğanın o sert şartlarından koruyan, sana ait, senin bir mabidin olan bir yer gibi. Ve kaçıp sığınacağın korunaklı bir alan gibi söylüyor. Bu baya bir anne tipini, arketipini tipini arka tarafta oturtuyor. Ve sen bu öylerden bir tanesini göremediğin zaman o hayaletli ev imgelemi gözünün önünde canlanıyor. Ya da bir hayaline giriyor galiba. Ev senin değil, korunaklı değil. Ondan sonra bir sıcaklık yok his gibi. Hayaletli evleri tanımlarken insanlar... Ee, yani dediğim gibi böyle bir checklist var genel olarak tanımlıyorlar, metodik yaklaşıyorlar ee, yanlış yere kurulmuş ya da artık gözden düşmüş bir coğrafyaya kurulmuş. Yani düşünün Gullabani'de Gullabani hikayesinde e, Gürpınar Ümraniye'yi çok atıl uzakta ve insanların uzakta ulaşabileceği bir yer olarak tahayyül ederken, anlatırken evet. 100 yılın başında, geçen 100 başında, şimdi Ümraniye'deki ana büyük ihtimalle Gürpınar'ın e, yaşadığı ya da öldüğü e, semtten çok daha fazla, daha işlek bir yer haline geldi. Artık gözden düşmüş bir yer olarak tanımlamak gerekiyor. Kötü durumda olması gerekiyor. Yani evin Hayaletli olması meselesi demin de tartıştık ya. Bizde farklı bakılıyor olaya. Aynı zamanda bir de şöyle bir şey var. Avrupalı'nın hayalete bakışıyla, onu gördüğündeki hisleriyle bizim hislerimiz de çok farklı. Evet. O da önemli bir konudur. Yani mesela şey için bir terim var. Mysterium tremendum diye latincesi var. Böyle hani bu overwhelming mystery. Mystery that repels gibi böyle anlamları var. Yani, e, yani şey yapan, kötülük hissettiren, yani korktuğun bir gizem. Ama aynı zamanda da iyi hissettiği yani ruhani var, varlıklarla karşılaşınca aynı anda hem korku hem de hayranlık duyma hali. Batıda çok daha fazla bizde pek hayranlık duyma hali yaşanmaz. Bizde yani ya korkar kaçarsın ya saldırırsın. Ee, evet, ama hiçbir zaman böyle abi ne kadar da harika bir şey. Acaba tanrısal bir yanı var mı filan bizde pek o düşünceler yoktur. Oysa şeyde çok daha fazla Avrupalı'da o bakış açısı. Onun sonucu olarak da zaten bu turizm çıkıyor. Çünkü aslında bu teknolojinin gelişmesi, olayın sadece Halloween korkularına dönüşmesi ve eğlencelik bir hal alması bu duygunun paraya çevrilmesini uzağlıyor. Zaten değil ve mi bu yani? Bu, bu çok psikolojik olarak çok net bir şey ve bunun sonunda da işte turizmin yanında bir de televizyon programları çıkıyor. Yani özellikle 2000'lerde bugün Travel Channel gibi kanallarda, sci-fi gibi kanallarda bazen Discovery Channel gibi belgesel kanallarında cidden iyi iş yapan, 6 yıl, 10 sezon vesaire böyle devam eden pek çok program var. Paranormal Reality Show adı altında ve bunların tarzları hep aynı. Yani çekimleri ne zaman yapacaksın nasıl senin dediğin gibi hayaletliyi belirleyecek checklist var bir tane listeden bakıyorsun bunlar varsa burası hayaletlidir hayalet programı izlediğini de mesela işte bir checklist var gece çekimler gece yapılır gece yapılmadıysa bile mutlaka yer altına filan indir penceresiz bir yerler bunlar karanlık çekimler yapılır montaj yapılırken mesela geçişler bir resimden diğer resme geçerken böyle dijital olarak bozulma efekti verilir. Görüntü cızır dar, şekiller, kareler kayar vesaire. Sürekli el kamerasındayızdır. Ee, mutlaka o kamera langır lungur sallanır. Hiçbir şey doğru düzgün net göremezsin. miden bulanır. Çok karanlık bir yere girilir. Orada gece görüş kamerası açılır. Yeşil. Herkesin gözler, kedi gözü gibi parlarken yeşil görüntüler seyrederiz. Ve biz kamerayı Kameranın çektiklerini izlerken mutlaka ve mutlaka programın içinde bir yerde kamera çekimi yaptığı odadan ayrılan bir kişi olur. Ve o kişi ya korkarak kameranın önünden geçer, odadan kaçar ya bulundukları binadan kaçar. Kamera hemen onu takip eder ve o kişinin görgü tanıklığına başvuruz. İşte bana bir şey dokundu, bir ürperti hissettim, orası soğuktu vesaire gibi. Evet. Bu görgü tanıklığı da tabii bu hayaletli ev meselesinin en çok gaz veren olmazsa olmazı. olmazsa olmazsa olmaz. Bir de el kamerası zaten orada şahit olma etkisini vermek için kullanılıyor galiba. Hani geçen programda da konuştumuz hadise. Ya benim aklıma şey geldi. Yeni olup hayaletli olan ev yok mu? Hani Türkiye'de yatır üstüne kurulmuş burası deyip geçiyoruz böyle gülüyoruz. Standart Türk insanılar. Hiç, hiç düşündünüz mü yani o tarz bir şey? Ya Türkiye'de mi? Evet evet. Ya Türkiye'de yani ben baktım ama bulamadım. Hani öyle gerçekten hani yani evet burası böyle sayılabilir. Hani en azından evet. belki bir parça şeyi vardır. Hani bir söylencesi vardır. Bir arka tarafında falan filan diyebileceğim bir yere ben rastlamadım şahsen. Evet. Benim araştırmalarımdan da çıkan sonuç Türkiye'de bu işin kaybolmaya yüz tuttu. Yani kimse artık pek hayaletle meselesine ilgilenmiyor. Zaten hani bahsetmiştim ya İslam'da e, yani hayalet vesaire olarak adlandırılmayıp cin olarak adlandırıldığı için. Evet. Hani senin demin dediğin gibi bizde korkmak ilk görev. Yani hani bir hayranlık falan filan duymayı beklemiyorsun. Direkt olarak korkuyorsun çünkü şey o algı var cin algısı. Şimdi şey Beharuz yarın olacak büyük ihtimalle pardon önümüzdeki hafta olacak. Mesela şimdi onu orada hakikaten Mevlana ile Hala duruyormuş gibi insanlar gidip saygılarını gösteriyorlar. Saygı göstermek de çok güzel bir çeviri oldu. Ee, gidip normal dualarını ediyorlar, anıyorlar. Aslında benzer bir şekilde Türkiye'de de o yatırlar falan vesaireler birazcık şey var hala. Bir potansiyel var diyeyim ben bir öykücü olarak. Çünkü aradığında görüyorsun ya buradan çok güzel korku hikayesi çıkacak falan diyor. Yani. Kullan, kullanılsa olur, evet. kullanılsa olur ama e, bizdeki bakış açısı nedense şu o tarafa çekmedi bugüne kadar. Bizde kutsal yerler var yani bizde turist çeken kutsal yerler var. Ne Hı -hı. var işte büyük camiler var, ee, dediğim gibi yatarlar var, yatırlar var <gülüyor> ya da gidip çaput bağladığımız çeşitli noktalar var. Ben onu kullanmıştım <gülüyor> abi o korkuyu <gülüyor> yani... <gülüyor> dilek ağacı. <gülüyor> Bir de şeyi de söylemek gerekiyor. Hani bu Konya'dan falan bahsettik. 4. Murat Bağdat seferine giderken Mevlana'nın yatırının altındaki o gömüldüğü yere küçük bir çocuk sallandırıyorlar. İncek başka kimseyi bulamıyorlar. Kuyu gibi bir ağzı olduğu tasvir edilir. Evet. Ee, bu da yine Reşat Ekrem'den alıntı. Sağ olsun bizim hayal gücümüz besledi. Çocuk orada sarkıtıldıktan sonra daha sonra çekildiğinde hiç konuşamaz. Bir defa dili tutulur ve saçları da bembeyaz olmuştur. O çocuğa da bir işte akaret, bir maaş bağlanarak ömrünün sonuna kadar bakıldığı rivayet ediliyor. Aslında biz de gayet korku hikayesi niyetine alıp kullanabileceğimiz hı hı. böyle bir şeyler mevcut. Yani perili köşk değil ama perili yatır var galiba. Şimdi şeyden bahsediyoruz tabii söylencelerden bahsediyoruz. İşte o gördüm diyor, bu gördüm diyor işte. Vesaire, bir de gerçek gerçekten o evde trajik bir takım şeyler olup da hani bunun özellikle edebiyatta ve şeyde kullanılması var popüler sinemada şey var, evet. yani popüler diyelim. Bunlardan bir tanesi da Amerika'daki Amityville Hı -hı. evi. Bu ev de korkunç bir cinayete sahne oluyor. 1974'te Defoe ailesi bir gece yarısı kendi oğulları tarafından öldürülüyor bütün aile. Bunun ardından buraya tabi burada bu tür şeylerin olduğunu bilmeyen Lutz ailesi taşınıyor. Taşındıktan sonra sadece 28 gün dayanabiliyorlar. Bu evin içinde. Bu da neden işte çeşitli sesler duyuyorlar. Birilerinin evde olduğunu hissediyorlar. Objeler kımıldıyor. Duvarlardan şu, bu küf meselesini konuşmuştuk Hı. ki mesela duvarlardan yeşil bir şeyler akmaya başlıyor. Aynı zamanda evin babası olan George Lutz'da da bir takım karakteristik değişiklikler Hı. olduğu iddia ediliyor. Shining. Evet, evet. Yani evet bir bir parça o şeyde de var. Dediğim gibi en sonunda burada burayı terk etmekte buluyorlar şeyi. Orada bir zehirlenme olabilir mi ya? Tabii yani ki. ne bileyim evin yani babasına. yeşil bir şey akıyor diyor. Yani evet. ilk akla gelen zaten bir çeşit mantar olduğunu düşünüyorsun. veya hani bir üf tarz yani, bir şey olduğunu Yetişkin erkek erkeği etkileyen bir kimyasal falan ev belki de salgılıyor. Yani bu tarz yerler var dünya üzerinde. Ama henüz test edilmediği için ya da öyle incelenmediği için fenomen olarak görülüyor. Daha görüyorum. sonra da bu ev hem kitaba hem de filme konu oluyor. Enteresan bir şey yani buraya evet turist geliyor fakat yani kimse burayı alıp da ben burayı hani üzerinden para kazanayım diye düşünmemiş. Hatta artık oradaki orada yaşayan insanlar o kadar bıkmış ki bu şeyden. Kimi zaman evin yıkıldığın söylentisini çıkarıyorlarmış artık gelmesinler Gelmez. diye. Yani böyle de bir durum var. Bizdeki Perili Köşk'e de bakabiliriz aslında. Hani Boğaz'da şu an galiba Borusan'ın genel merkezi olarak işte Perili Köşk. Tabii bu bitmemiş olduğu için Perili Köşk gibi bir nam veriliyor. Belki o dönemin edebiyatı vesaire'si de etkiliyordur. 1910 yılında yapımlarına başlanıyor ama daha sonra yapacak usta bulunamıyor gibi bir bilgi girmiş Wikipedia'ya. Gülüşlü olmakla beraber çok da yanlış değil. Çünkü bütün oradaki çalışan Osmanlı tebaası ya da ustalar silah altına alınıyor. Ya da ekonomi zaten alt üst oluyor. Birinci Dünya Salışı başlıyor. Yalnız mesela bir başka forumda ben orada işte bir paşanın yaşadığı, o paşanın eşiyle eşinin ondan genç olduğu ve o eşiyle olan ha, Yusuf Ziya Paşa, Yusuf Ziya Paşa'nın eşinin ondan genç olması, işte burada kıskançlıklar yaşanması, o en üstündeki kulenin o genç e, gelin için yapılması Bak, üzerine bir hikaye var orada. Yani. yani onu oraya onu orada daha çok yaşatıyor işte ama bir melek kadar güzel olduğu iddia edildiği için evin önünden sürekli birileri geçip genç gelini görmeye çalışıyorlar hikayeleri var. Fakat paşa da gitmek gelmek zorunda kalıyor başka ülkelere gitmek durumunda kalıyor vesaire. Yani bu işin arkasında o orada zorla tutulmasa da hani sıkıntıda sıkıntılı yaşamış bir güzel genç kızın olması hikayesinin de bu hayalet meselesini desteklediğini tahmin biraz ediyorum. Biraz rapunzel var biraz Mavşe Otello var biraz yani, yani biraz karış ondan bundan karışık. Ama gözümün önüne Ortaya. geldi şimdi e, paşa <gülüyor> little, little into the middle <gülüyor> paşa gitmeden önce kahyeyi çok ağır e, şey yapıyormuş sözlüyormuş yani bu evin önünden geçmeyecek kimse falan ondan sonra da bu Kısmet peşinde olan beyefendiler diyeyim artık. Kulenin gördüğü bir yerde gezinenleri Kahye çıkıyor. Dağılın kardeşim burada bir şey yok. Peri var bu evde. Peri peri git falan diye. <gülüyor> Beni işimden edeceksiniz. Aynısı şey var. Bu meşhur Winchester tüfeklerini icat eden... ilk adını hatırlamadım. Bay Winchester'ın. Galiba şeydeydi. Kaliforniya'da. Bir malikanesi var. Karısı tarafından devam ettirilen. Fakat paranın... Nasıl kötü demeyim de tuhaf şeylere yol açabileceğini gösteren bir ev. Çünkü yapımı e, kadının ömrü boyunca devam etmiş rahmetli Bayan Winchester'ın. Ve e, evin içerisinde giriyorsunuz ve 20-25 yılı yakın galiba içeride marangozlar yaşamış. Yani kadın o sabah kalktığında rüyasında ne gördüyse bir peçetenin üzerine karalanmış, bir kağıda not alınmış. Bugün evin şurasına şöyle bir oda yapacağız. Falan diye böyle ustaları peşine marangozları alıp gidip oraya bir şeyler yapıyorlar. Öyle Şöyle düşünün bir merdiven görüyorsunuz çıkıyorsunuz duvarda bitiyor gibi kapı yok ucunda. Ya da hiçbir yere gitmiyor. Ee, gidiyorsunuz bir kapıyı açıyorsunuz arka tarafında hiçbir şey yok. Duvar örülmüş. Ee, yapmaktan vazgeçtim adam Winchester diyerekten şey yapıyorlar. İşte ben bizim bu Yusuf Siyah Paşa köşküyle Winchester köşkünü birazcık benzeştiriyorum. Evet. İkisi de bitmemiş çünkü. İşin esprisi biraz da o. Zaman içerisinde başka planlar varmış ama Rapuzel'in kulesine dönmüş birazcık da. Bu <gülüyor> bahsettiğin e, drama, drama da belki evet, de desteklemiş olabilir. Madame Winchester anladığın kadarıyla gaybden ev yaptırmış yani. <gülüyor> Madam Winchester para var ve istediğimi evet. yapıyorum demiş. Yani bu da benim zevkim kardeşim demiş. <gülüyor> ben aslında Ed ve Lorraine Warren'dan bahsetmek istiyorum. 1950'lerde başlayıp başlayan bir kariyerleri var. Paranormal aktiviteleri araştıran kişiler olarak. O dönemin ünlü eşi. Bu çift paranormal olayları araştıran bir çift ve zamanın epey ünlü birkaç tane olayını araştırmışlar. Evil olayı da dahil olmak üzere. Bunlardan bir tanesi Peron Family Hunting denilen bir olay. Bu olayda bayağı Hani biz bahsetmiştik ya işte iyi ruhlar, şakacı ruhlar ve e, kötü ruhlar diye. Evet. Bu eve olan şey e, kötü bir şey. Hatta bu olay yakın zamanda yapılan filme konu oluyor. Conjuring, The Conjuring. Evet evet iki tane film. Aha, aynı şey. E, hatta burada e, konusu da geçiyor Ed ve Lorraine Warren'ın. Bayağı enteresan bir filmdi ve benim bayağı böyle ürperdiğim filmlerden bir tanesiydi. Gene bunun gibi aynı şekilde araştırmalarını yaptıkları, aynı çiftin araştırmalarını yaptıkları bir başka şey de var, olay da var. Gene filme konulu oluyor. The Hunting in Connecticut. Aynı şekilde bunların araştırmalarından yola çıkararak yapılan bir film. Sandekar ailesinin, Connecticut'daki sendeker ailesinin başına gelen olayı anlatıyor. Yani düşünecek olursak aslında hani, Evet yani biz şüpheci yaklaşıyoruz e, bu tür olaylara ama bunu araştıran bunun için hayatını adamış insanlar var. E, hani her ne kadar hani şarlatan da denilebilir veya işte gerçekten inanmış, kendi inanmış i̇nsanlar gerçek olduğuna olmaz. ve o şekilde Geçim meslek yok. edinmiş. Evet. Ama adam, adamlar gidip bu konuları araştırıyorlar. Fakat nedense hep aileler taşınma zorunda kalıyor. Hı. Yani gitmek zorunda, terk etmek zorunda kalıyor. Hatta bir tane ara, galiba bu sendekilerde bildiğim kadarıyla yer yanlış hatırlamıyorsam kaçmalarına rağmen peşinden e, takip. takip ediyor enerji her neyse. Son olarak da bir de hani perili ya da işte hayaletli evleri konu alan ama hani gerçek hikayeye dayanmayıp sadece konu olarak e, işleyen e, filmlere iki tane e, film var benim çok sevdiğim. Zaten birini söyledim Am Amitafil e, olan bir de Poltergeist vardır Steven Spielberg'in. Poltergeist filmi e, çok enteresandır. Filmin kendisi lanetli olarak atfedilir. Hı hı. Çünkü e, bu filmde oynamış e, küçük aktrisle dahil olmak üzere ve yaşlı adam rahip rolünü oynayan adam da olmak üzere ölmüşlerdir seri devam ederken buna daha sonra zaten lanetli filmler diye bir bölüm yaparız orada konuşuruz The Grudge'ı duymuşsunuzdur zaten duymuşsunuzdur evet. The da mesela Japon versiyonu epey güzel bir filmdir o da hayaletli evi konu alır bir de eski filmlerden The Entity evet hmm. The Entity gerçekten aslında The Entity, e, Karabasan olarak bizim ülkemizde gösterildi hatırlarsınız diye e, düşünüyorum. Çok iddialı olma yani çok eski bir film o. Çok çok eski bir film fakat gerçekten <gülüyor> güzel evet. bir filmdir. Karabasan olarak. Musallat, musallat yani evet. aslında görünmeyen bir varlığın bir kadına musallat olmasıyla alakalı bir filmdi. Güzel bir filmdi yani zamanını düşünecek olursak. Ben de evet. şeye ekleyeyim hemen. Peş peşe e, Insidious geldi galiba aynı şekilde. Hı hı. E, Conjuring serisi son birkaç sene Geçen senenin filmlerinden geçen derken yani 2014 içinde olan değil de 2013 diye The quite Once suskunlar vardı. Onları da hepimiz e, ya, neredeyse tabii. birlikte izledik. O da direkt olarak bu parapsikoloji üzerine araştırma yapan bir ekibin e, bir e, ruhla karşılaşması üzerineydi. Fakat ee, ruh evde değildi de kızın üzerindeydi fakat daha sonra eve sırayet etmişti falan gibi bir e, yapı içerisindeydi. Söyleyeceğimiz yine son bir şeyler varsa toparlayalım. Ee, ben iki tane düzeltme söylemek istiyorum. Birinci programda Gidime Pasana atfettiğim meşhur e, Maymun patesi Maymun ayağı öyküsü aslında e, Vivie Jacobs'ınmış. Ben bunu büyük ihtimalle Karanlıkta 33 yazar serisinden okumuştum ve mopasanın öyküsüyle peş peşe gelmişti. Çok özür diliyorum. Yanlış önlendirdik. Bir de çok sevdiğim ve iyi bildiğimi düşündüğüm Clive Barker'ın Kan Kitapları serisini geçen programın sonunda övecekken ve önerecekken bir anda kara kitaplar demişim. Göze batan çöpler bunlar sakındığınız halde. Evet yani ufak tefek hatalarınız oluyorsa kusura bakılmasın tabii düzeltmeye çalışacağız. Gelecek program... Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz.